Alet nemletün ne dedi karıncaY Yuennemlü <gülüyor> huulu mekin neumm la ehtimenekm Süleyman Süleyman ve cuddu ve humlaşurun Süleyman ve ordusu sizi çiğnemesin, yuvaağınıza girin Süleyman duydu bunu Allah'ın nebisiydi. Karınca kendi tayfası adına ilan ve ilan ediyor Süleyman ve askerleri sizi çiğnein fetebessme <gülüyor> min qhi. Tebessüm buyurdu Allah'ın yüce nebisi karıncanın sesine ve soluğuna konuşmasına. Karınca adeta bir cumhuriyet sistemi gibi hareket eder. Birine terettüp eden bir işte öbürü gelir de ona omuz verir. Biri taşıdığı bir gıda maddesini taşırken taşıyamazsa o kadar çok misali var ki bunun. Öbürü gelir ona omuz verir ve çeker götürür eğri büğrü yollardan zikzaklardan geçer buğday mı taşıyor arpa mı taşıyor onu yuvasına getirir verir. İş biter mi zannediyorsunuz şayet nemli toprağın altında buğday filizlenmeye nemalanmaya başlarsa ukde-i hayatiye oradan şak olur da rüşeğin başını dışarıya çıkarmaya başlarsa karınca bunu görür görmez buğdayı ikiye bölüverir hemen bitmesin diye kış azı olsun diye kendisi için bir zadı ve zahir olsun diyen, şayet parçaladığı bu iki parçadan biri yeniden bitmeye nemalanmaya başlarsa onu da parçalayıverir. Bunlar hayvanat müteassıslarının müşahedeleri altında görülmüş, edilmiş şeylerdir. Ve sonra buğdayda, arpada veya başka şeyde nemlenme müşahededince çıkarır onları güneşin altına seri seriverir, kurutuverir, tekrar toplar yuvasına götürüverir. Acaba hayvana sizin kuvveti hafızanız kadar cirmi olmayan bu karıncaya ve karıncaca böyle gıdasını stok yapmayı kim öğretti? Gıdası çürümeye yüz tuttuğu zaman kurutmayı kim öğretti? Bitme nem alanma baş gösterdiği zaman buğdayı parçalamayı kim öğretti? Kim öğretti ki bu fevkalade şeyleri yapıyor? Beşer bunların çoğunu çok uzun zaman sonra öğrenmiştir. Allah Celle Celaluhu Sevk ediyor Allah Celle Celaluhu. Ve o sevk olunuyor. Bu sevki ilahi içinde her şey halloluyor. Buhari'de Ebu Hüreyre radıyallahu ta'ala hazretleri karıncanın bir ümmet olduğunu şöyle anlatıyor. Bir ağacın altında karınca yuvalarından bir tanesine Allah nebilerinden birisi oturmuştu. Kendisini çok şiddetli bir karınca sokuverdi. Ne soktu diye telaş eden nebi orayı yaktırıverdi. Allah Nebi'ye şöyle vahyetti: "أَمِنْ أَجْلِ أَنْ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ تَحْرِقُ أُمَّةً مِنَ Bir karınca seni soktuğundan ötürü, hal diliyle veya kal diliyle bilemediğimiz bir dille Allah'ı tesbih eden ümmetlerden bir, ümmet, bir ümmeti mi yakıyorsun?" diye Allah Nebi'ye hitap ediverdi buyuruyor. Buhari'de Ebu Hüreyre tarikiyle resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyorlar. Karınca ümemden bir ümmettir. O da başlı başına bir millettir. Tehavi ve Ahmet bin Hanbel bir hadisi şerifte şunu bize naklediyorlar. Süleyman aleyhisselam mahlukat ve haşeratın dilinden anlayan Süleyman aleyhisselam yağmur duasına çıkmıştı. Dua etmek için çoluk, çocuk, hayvanat ve haim her şey götürülmüştü. Orada herkes yalva yalvaracak, hayvanlar bağıracak, koyunlar, kuzular meleyecek, Allah merhamet edip yağmur gönderecekti. Süleyman Aleyhisselam ayrı bir manzara gördü. Sırt üstü büyükçecik bir karınca, sırt üstü yatmış ellerini ve antenlerini hareket ettiriyor. Kulak kesildiğinde onun dilinden şunu anladı, şöyle diyordu. Allahumme inna halqun min halqik. Allah'ım senin mahlukatından bir mahlukatız. Feleysa lana ginan an sukya'ik ve Senin rızkından, senin bize su vermenden müstağni kalamayız. Suyu sen verirsen sulanırız. Rızık gönderirsen rızkımız var oluruz. Fe in ma'n ve terzukana ve in ma'n tuskiyana gayrı ne diyeyim? Bundan öte rızık verir su gönderir ya bizi barındırır ve yaşatırsın veya bırakırsın böyle helak olur gideriz ya Rabbi. Süleyman Aleyhisselam hayvanattan bu içli feryadi duyunca şöyle buyurdu ircu'u fakat suqitum bi gayri tahvetikum sizin duanızdan başka bir dua ile yağmur gelecek dönün geriye buyurun. Onlar geriye dönerken de şakır şakır yağmur yağmaya başlar. Karıncağı kendine has diliyle konuşur. Yapacağı şeyi yapar, sevki ilahiyle yapar. Fıtrat içinde kendisine verilen şeyleri yine Allah'ın tespit buyurduğu fıtrat kanunları içinde yerine getirmeye çalışır. İşte bu sevkin bir yönüdür. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَائِرٍ bi بِجَنَاهَيْهِ illa اُمَمَنْ اَمْتَالُكُمْ Hiçbir hayvan göklerde pervaz edip kanat çırpıp uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi cemaat, ümmet ve millet olmasınlar buyuruyor. Herkes bir ümmettir. Kel aylakla, aylaklar, sülalesi kesilmesi, endişesi, bahis mevzu olunca hayvanat alimleri nezdinde. Bunlardan bir iki tane kalmıştı. Korunmaları için ilim dünyası ve ilim adamları fevkalade hassasiyet gösteriyorlar. Zira bu kainatı Kur'an, dizen, inşa eden, ibda eden Allah Celle Celaluhu abes bir iş yaratmamıştır. Bunlar da bir ümmet ve bir millettir. Binaenaleyh devam etmesi lazım kainatın ahengi için. Bunların gidişi ahengin bozulmasına vesile olur. Ve Muhbir-i Sadık Buhari Müslüm şöyle buyurur. Eğer kelpler ümmetlerden bir ümmet olmasaydı ben onları öldürürdüm. Ama ümmetlerden bir ümmettir öldüremeyeceğiz. Yani kainat içinde yeri alan, mühim bir yeri olan mahlukattan bir mahlukattır. Öyleyse dokunamayacaksınız onlara. Bu mevzuu teyit eden pek çok vakalar vardır. Ben sadece bu kadarlığıyla iktifa ediyorum. Daha evvel verdiğim misalleri birer cümleyle isterseniz nazanıza arz edeyim. Sizin nazarınıza arz edeyim. New England'taki çekirgelerden alın da 15 sene yerin altında kaldıktan sonra... Ayın belli gününde kovandan boşalır gibi dışarıya boşalan bu çekirgelerden, dünyanın her yerindeki yılan balıklarının, bermode müsellesine gidip yumurtalarını oraya bırakma ve yavrularının yine kendi su membalarına gelmesini intizar etmeye veya ölüp bir tarafta kalmaya kadar sevki ilahi, mahlukatı sevk etmesi Allah'ın bu hususu göstermektedir. Tavuğun altındaki yumurtaları evirip çevirmesinden alınızda dünyaya gelen çocuğun, Gıdasının ve nereden geldiğini bilmesine kadar sevki ilahinin hüküm ferma olduğunu müşahede ederiz. Ama bizim Allah'la aramızdaki münasebetle alakalı hidayet bu cümleden bir hidayet değildir. Bu cebri determinizma içinde sevki ilahi ile cereyan eder. Aynıdır, hiç değişmez bunlar. Şartı adi olarak beşer iradesinin devreye girdiği durumda ve vaziyette... Bu defa hidayet değişik bir hüviyet alır. Onu iki şekilde görüyoruz. Bunlardan bir tanesi hidayete vesile olma. Tebliğler ve irşatlardır. Allah peygamberler gönderir, hidayetimize vesile olur. Kur'an gönderir, hidayetimize vesile olur. Fakat böyle bir hidayette dikkat buyurun. Biz mühtedi olma mecburiyet olmamız mecburiyeti yoktur. Yani Allah nebi gönderir de nebi gören herkes mühtedi olmaz. Allah kitap gönderir de kitabı duyan herkes mühtedi olmaz. Allah Celle Celaluhu vesileleri yaratır da neticeyi yaratma mecburiyetinde değildir. Zira Allah hiçbir şey yapma mecburiyetinde değildir. Esdahi yaratma mecburiyetinde de değildir. O faile muhtardır. Fe'alun lima yürittir. Bu hidayeti Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti bize anlatıyor. Fa semudu Semud fehedaynahu fastahabbul ama huda. Sadakallahu Semud'u biz hidayet ettik. Onlar ise körlüğü hidayete tercih ettiler. Öyleyse anlaşılıyor ki Allah hidayeti erdirmemiş. Yani hidayet vesilesini yaratmış. Hazreti Salih'i göndermiş. Hak ve hakikatin beyanını onlara ulaştırmış. Festahabbu'l-amale'l-huda <gülüyor> göre göre onlar dalaleti ve körlüğü hidayete tercih ettiler. Allah'ın bir de böyle hidayet yaratması vardır. Bütün peygamberler bu hidayetin ifadesidir. Rusulen mubşirin ve munzirin la yekuna lin-nasi ala'llahi İnzar eden ve tebşir eden nebiler Allah gönderiyor. Balada bahsedilen nebi'ler işte böyle hep inzar eden, hep tebşir eden nebi'lerdir. Niçin gönderiyor Allah? Da insanlar ahirette bir hüccet bulamasınlar. Ne yapalım peygamber sesi soluğu duymadık. Kitabı ilahinin fısıltısı kulağımıza gelmedi. Senin fermanlarına ulaşamadık demesinler. Ve in min ummetin illa khalafiha Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir nebi zuhur etmesin. Her ümmetin içinde birine bir nebi zuhur edecek. Mübeşşir ve münfir olarak onlara hakikatleri tebliğ edecek. Kabul edenler hidayete erecek. Allah hidayeti yaratacak. onu üçüncü safa darz da edeceğim. Kabul etmeyenler hakkında Allah talaleti ve küfranı yaratacak. Onlar da küfür ve talaletleri içinde kalacaklar. Husran ve hizzet ifade eden bu akibetten Allah bizleri masum ve mahfuz buyursun. Vama kunna muazibina hatta nab'at rasula Peygamber göndermeden kimseye azap edecek değiliz buyuruyor Allah celle celaluhu. Sesi soluğu kesmek, onları ilzam etmek için Allah celle celaluhu mahsi hidayet olan peygamberleri gönderir, kitapları gönderir, başka mürşitleri gönderir ve hidayet eder. Sesi soluğu kesmek, itiraza mahal bırakmamak için işte biz de bu cümleden bir milletiz. Elhamdülillah ümmeti Muhammed'iz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ses ve soluğunu duyduk. Kur'an'ın fermanı kulaklarımızdan kalbimize kadar geldi, girdi, indi ve mevcudiyetini bize hissettirdi. Bu hakikat üzerine gelen tozu toprağa silecek pek çok mücedditler geldi, pek çok mürşidler arz-ı endam etti. Pek çok hakaik resul Ekrem namına bunları bize ders verdi. Biz de bu cümleden hakkı duymuş, hakikate ermiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak gerçek hidayeti içimizde yaratsın, bu işin tamamını erdirsin Teala. Bu hidayetin tebliğ, irşat ve talim kısmıdır. Bunda Cenab-ı Hakk'ın meşiyetinin muhtezası, hidayetin yaratılması hususu yoktur. Allah, Allah, Hidayetin bu üçüncü safhası. Üçüncü derece ve üçüncü mertebede hidayet ki orada doğrudan doğruya o hidayeti yaratır. Nebi'yi gönderir. Nebi'nin yanı başında Ebubekiri Bekir'i gönderir. Nebi Ebu Bekir'e tebliğ eder, Ebubekir' Bekir de bunu kabul eder. Allah Ebubekir'in Bekir'in gönlünü de hidayetle aydınlatır, onu da hakikata erdirir. Allah Nebi'yi gönderir. Liyakati Mes'ud Ebu Cehil'i karşısına çıkarır. O liyakati olmadığından bu hidayetten istifade edemez. Edemediği için Allah Teala hükmeder. Küfranın artırır. O da baş aşağı Bedir'de bir kuyunun dibine gidi verir. Cenabı Hak kötü akıbet ve encamdan muhafaza buyursun. Bazen bu iki hidayeti Kur'an-ı Kerim cem eder. Vallahu yadu ila daris selam ve yehdi men yesha ila sirat'il Allah Daru'salam'a sizi davet ediyor. Peygamberin sesiyle, sadasıyla, edasıyla Daru'salam'a davet ediyoruz. Vallahu yatu ila Daris-selam <gülüyor> ama ve yehdi men yesha ila sirat'il mustakim. Sirat-ı müstakim'e hidayet eder. Bu işin bir yönü size aittir. Size ait yönü değerlendirdiğiniz zaman o hidayetten mahz hidayet olan Kur'an ve Resul'den istifade ettiğinin zaman, meşeet ilahi işin ikinci yönünde sizin lehinize tecelli edecektir. Sure-i Bakara Bakare, Bakare Sure-i Celilesi'nde Kur'an-ı Beyan, bu iki meseleyi ayrı ayrı iki ayet ile ifade buyurur. Huden lil muttakin Zalikel kitab La reybe fihi, Huden lil muttakin Şanı yüce bu muhteşem kitap. Nereden bakarsanız bakınız, hangi ilim zaviyesinden nazar ederseniz ediniz, semadaki yıldızlar gibi ayatı ve yinatı yüzünüze tebessüm gamzeden bu kitap, şüphe ve tereddüt götürmeyen bu kitap, sinesinde şüphe ve tereddüde yer vermeyen bu kitap, bu denlil müttakîn, müttakilere hidayettir. Müttakiler ondan istifade edeceklerdir. Manayı masarı bu. Siz tutacaksınız, müttak olmaya çalışacaksınız. Kur'an'dan istifade liyakatını kullanacaksınız. Bu size ait bir yönüdür. Ötesi Allah'a aittir. Ve onu hemen bu süreyi celilenin başındaki 5-6 satırın sonunda anlatıyor. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَنِّ الرَّبِّهِمْ işte bunlar Rabbilerinden bir hidayet üzerine bulunuyorlar. İman etmişler, gaybe inanmışlar, namazlarını kılmışlar, zekatlarını vermişler, evvel ve ahir inmiş bütün kitaplara inanmışlar, nebinin karşısında serfürü etmişler, böylece müttekin güruhu arasına girmişler, Kur'an'dan istifade etme durumunu kazanmışlar. Allah da bu istifadeyi yaratıyor. Ülâhike âlâhüden, bu meşet ilahi alâ hüdem min rabbihim işte bunlar sana diyorum Rablerinden gelen bir hidayet üzerinde sabit kademdirler bir hidayet çepe çevre bunları sarmış ihata etmiştir vacibül vücut bizi bu zümreden eylesin ve bademe ayağımızı kaydırmasın hidayette sabit kadem kılsın inşallahü teâlâ bununla şunu arz etmeye çalıştım bir irşat tebliğ ve talim şeklinde olan hidayet bir de Allah'ın yaratmasıyla olan hidayet. Bunların ikisini bazen Kur'an-ı Kerim cem ediyor. Hidayeti ilahi bize anlattığı yerde men yehdillahu fehuvel muhted. Kim Allah hidayete erdirirse o hidayete erer. Peygamberin hidayetini anlattığı zaman ve inneke letehdi ila sıratim müstakim. Sen sırat-ı müstakime hidayet edersin. Yani sen hak ve hakikatı anlatırsın. Yani sen ilşad edersin. Yani sen talim edersin. Ve tehdi kelatehdiil asrat müstaqim. Onun için Allah Resulü buyurur. Buğt'u ana mubellgan, v'da'yan, ve lieli min alhuda şeyun. Vabuğt'e şeytan, muzegin, v'mugbiyan, ve lieli min altlalati şey avkamal. Ben insanları davet etmek için gönderildim. Mübelli olarak gönderildim. Ben hidayete vesile değilim, hidayeti sizin kalbinize koyacak değilim. O Allah'ın elindedir. Şeytandan müzeyin olarak, batılı, küfrü ve küfranı size süslü göstermek için gönderilmiştir. Sizi baştan çıkarmak için gönderilmiştir. O da dalaleti yaratamaz. Dalaleti yaratan da Allah'tır Celle Celaluhu. Kutbun bir ucun bir tarafında o vardır, bir tarafında resul Aksan sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bir hidayetin vesileyi muhteşemi, öbürü ise talâletin korkunç vesilesi, çirkin vesilesi, şeytan. Fakat talâleti ve hidayeti yaratan Allah'tır. İşte onun için Rasûl-ü Ekrem'in hidayete vesile olmasına baktığımız zaman وَاِنَّكَ لَا تَهْد۪ي لَا صِرَاتٍ müstakim <مستقيم> Allah'ın hidayet etmesine baktığımız zaman da şunu görüyoruz. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ Habibim sen sevdiğine hidayet edemezsin. Hidayeti Allah yaratır. İkinci ayette anlıyoruz ki bu Allah'a ait hidayettir. Allah'ın gönülde imanın nurunu yaratmasıdır. Birincisine baktığımız zaman onda sadece bir vesilelik hissediyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün vesilelerini ihzar buyurdu. Hidayet mevzuunda onu içimizde yaratması suretiyle bu davayı bu bezmi ikmal ve itman buyursun. Yola çıkmışken bizi geriye döndürmesin, tepeyi tırmanırken baş aşağı getirmesin, çıkardığı yolda tırmandırdığı tepede neticeye bizleri ulaştırsın. İçimizi öyle bir imanla doldursun ki yerimizde duramayalım, Hayat ötesinde her şeyi istihkar edelim. Bizi istikbal eden ve bizim de kendisini inşira içinde istikbal etmeye çalıştığımız Ramazan-ı Şerif'i çok güzel değerlendirelim. Kalbimizde marifet adına petekleşen marifet hüzmelerine yeni şeyler ilave edelim. Zat-ı hakkında tam ve kamil marifete ulaşalım. Bayramı idrak ettiğimiz zaman tam teveccühün insanları olarak idrak etmiş olalım. Allah yar ve yardımcımız olsun, bu bezmi yüzümüzün akıyla ikmala bizleri muvaffak kılsın kendisini hoşnut edecek şeyleri yapma bizleri muvaffak kılsın lillahi taala el fatiha elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna li nehtedi leule en hadana allah ve ma tawfiqi ve la'tisami illa billah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 وأشهد أن سيدنا وسنّدنا ومولانا محمدنا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله İttakullaha teala ve ati'uhu. Ve bellana resuluhum Nebiül Haşimi'l Kerim. Muhterem Müslümanlar. Allahu Teala ve takaddes Hazretleri yarattığı her şeyi bir sebebe bağlamış. Her şeye pek çok hikmetler takmış. İdare, tedbir ve tedbirinde bazen aklımızın erdiği, bazen de eremediği bir kısım adi şartlar veya ali şartlar vaz etmiştir. Meselenin bir yönünde bir teviye kaderin hakimiyetini müşahade ederken insanı iradesi olan insanı ihtiyarıyla hürriyet anlayışıyla kendisini serbest yarattığı ve bununla selfiraz kılıp mahluk ata-sultan kıldığı insanı, eli kolu bağlı ve bir kısım mükellefiyetler istenen robot şeklinde düşünmüyoruz. İşin bir tarafında kader hükmeder, işin bir tarafında Allah yaratır, biz inanırız, bu mevzuda izanımız vardır. Belki evvela inanmamız emredildiği için inanırız. Saniyen eşya hadiseleri, tetkik neticesinde hakikatin öyle olduğunu görür ve işin izanına varırız. Şimdi katiyen inanmış bulunuyoruz ki, bizler eşya ve hadiselere müdahaleden uzak bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bir şeyi dilemeden onu meydana getirmek bizim için mümkün değildir. Mümkün görülen şeyleri bazen gayri mümkün kılan O'dur. Gayri mümkün görülen şeyleri de imkan sahası içine sokan yine O'dur. Onun meşiyet ve iradesiyle olmuyor gibi görünen şeyler en kolay şekilde oluverir. Ve yine O'nun meşiyet ve iradesiyle oluyor gibi görünen şeyler de ters yüz verir. Hidayet ve talalet mevzuunda da O sadece her şey kendisine raci, daire-i ve Rububiyetin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Nutil ve hadi olan O'dur. Ama işin öbür tarafında bir şart-ı adi, küçük bir sebep, itibari bir vücut taşıyan, bir varlığı yine sizin mahiyetinize koyan, hikmet sahibi Hazreti Allah'tır icraatını abesiyetten kurtarmak için her şeyi hikmetle yapan Allah Celle Celaluhu, mahiyetinize irade denen, mahiyeti çok defa mechul olan, mahiyeti mechul bir şey de koymuştur. İşte bu şartı adi üzerinde, sizin uzak ve yakın geleceğinizi, acı ve tatlı istikbalinizi ona göre bina edecektir Hz. Allah Celle Celaluhu. Bu şartı adi üzerinde bina edecektir. Öyleyse bize düşen vazife. Men yuridullah an yehdiyehu yashrah sadrahu lilislam. Kimin hidayetini Allah murat buyurmuşsa kalbine inşirah verir. Gönlünü İslamiyete ısındırır. Hakikatin tatlı yüzü ona tatlı görünür. Görünür de hakikata karşı hayişkarlık duyar içinde. Kimin dalaletini Allah murat buyurmuş da, kalbini daracık kılıverir, sımsıkı kılıverir, en küçük şeylere karşı tahammülsüz kılıverir, hak ve hakikat adına duyduğu şeylerden, yine Kur'an'ın ifadesiyle, aslan'dan kaçan yabanı ne gibi verir? Cenab-ı Hak hizdan ve husran ifade eden, bu ikinci sınıfa düşmeden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Ama bütün bunlar, üzerinde kesilip biçildiği şartı adi vardır insan iradesi. İnsanın vicdanında kendisini hür hissetmesinin temelinde bulunan husus. Bir şey yapma cehdinin temelinde bulunan husus. Bir şey düşünme cehdinin temelinde bulunan husus. İnsan bunu kullandığı zaman olacak şey olacaktır. Neyi artı ediyorsunuz? şu yüzü, ekşi ve buruşmuş dünyanızın simasını değiştirmek mi ediyorsunuz? Bunu değiştirme istikametinde vicdanınızda mevcudiyetini hissettiğiniz bu iradenizi nereye kadar kullandınız? Mevize'nin bidayetinde, mukaddime de arz ettiğim gibi, kendi kesenizde bulunan şeyi tamamen kullandınız mı? Servetiniz adına tükendiniz mi, İradeniz adına bittiniz mi? Her şeyinizi Allah pazarında sarf ettiniz mi? O zaman Allah'ın iradesi gelecektir. Gelecek elinizden tutacaktır. Onun üzerine büyük bünyatlar meydana getirecektir. Kanuni ilahi bu değişmez. Siz size ait iş yapma gücünü böyle anlayacak ve Allah'tan beklediğiniz şeyleri de bu zaviyeden bekleyeceksiniz. Faraza o lütfu ilahisi olarak hiç liyakat kazanmadan siz bazı lütuflarda bulunursa buna kimse bir şey diyemez ve onu kimse sonra yasigaya çekemez. Allah lütfuyla yapmıştır o işi. Esbab âlemi içinde mesele elimize aldığımız zaman ne istiyorsanız o işin karşılığında, onun ağırlığında iradenizle ve mamelekiniz adına neyiniz varsa hepsini sarf ettikten sonra ellerinizi açacak Allah'tan dileyecek ve dileneceksiniz. Cenab-ı Hak bu Leyli Yalta'yı o zaman devam ettirmeyecektir. Bu abuz çahreyi silip süpürüp götürecektir. Milletlerin şu ekşi yüzünden bizi kurtaracaktır. Ama siz size ait şeyi kullandıktan sonra, bir pazarlık meselesidir mesele, siz size ait malınızı ve canınızı vereceksiniz. Sonra Allah Celle Celaluhu size gazilik verecek, şehitlik verecek, kennet verecek, rıdvan verecek ve cemalini verecek. Fakat evvela sizin tükenmeniz lazım. Siz tükendikten sonra o başlayacak. Öyleyse rica ederim, iradenizle hiçbir şey yapmadan harikulade kabininden şeyler beklemeyiniz. Bir Heraklit beklemeyiniz, bir Mesih beklemeyiniz bir mihdi beklemeyiniz siz size ait malzemeyi kullanma, kullanmadıktan sonra bir şey beklemeyiniz Allah kanun üsüphanesini değiştirecek değildir peygamberi ve peygamberleri için değiştirmediği kanunu sizin için değiştirecek değildir la tabdil ali halk illah zelik adinul la tabdil ali halk illah zelik Kadimden beri devam ede gelen yol yöntem budur. Şeriatı fıtriyede adatı ilahi budur. Allah'ın kanunlarında değişme yoktur. Nebi dahi olsa dişi kırılacaktır. Yüzü yarılacaktır. Aç susuz bırakılacaktır. Boykota maruz bırakılacaktır. Akla hayale gelmedik şeyler çekilecektir. Ve sonra güneş doğu verecektir va zülzilu hatta yaqula r-rasul valladinaamenu ma'ahu meta nasullah sarsılacaklardır o kadar sarsılacaklardır ki nebiye iman edenler ne zaman Allah'ın yardımı diyeceklerdir bir lokma ekmek bulamayacaklar susuzluklarını giderecek bir yudum su bulamayacaklar cangalib üzerinde yatacakları bir döşek bulamayacaklar İzdiyat yapacakları bir zevce bulamayacaklar, Hayatlarına mezar olabilecek mezarı maişet bir şey bulamayacaklar. Ferden ferda, insan olarak kendilerine ait her şeyi kullanacak ve tükenecekler. İşte o zaman ela inna asrallahi karib, değişmeyen Allah kanunu budur. Ela inna asrallahi karib, dikkat edin Allah'ın yardımı yakındır. Zirasiz tükendiniz. Çok defa ifade ettiğim gibi mum tahtaya dayandı. Mum mum adına yandı bitti tahta yanmaya başladı. O zaman imdat ve inayeti ilahi sizin için bedrettan olacaktır. Şimdi ben bana ve size sorayım. Şahsi ve dünyevi hayatımıza ait irade adına sarf ettiğimiz şeyi sarf ettiğimiz kadarıyla acaba yüzü ekşi ve abusciresi ile karşımıza çıkan. 20. asırdaki içtimaimizin değişmesi için sarf ettik mi? Geceyi gündüze bağlayıp durmadan koşup durduk mu? Sesimiz soluğumuz kesileceği kadar yorulduk mu? Sekme sokata maruz kalma fahasına, vatan evladının kafasına Allah'a imanı sokmaya çalıştık mı? Hak ve hakikat adına birkaç defa yumruk yedik mi? Bir kısım gözü dönmüşler tarafından takibe ve tahkika maruz kaldık mı? Allah'a ve Resulullah'a inanmayanların menfur olduk mu? Onlar nazarında mecnunlar arasına girdik mi? Bize deli dediler mi? Bütün bunlar olmadıysa rica ederim. Bu neticenin birinci cümlesi olmamış demektir birinci kaziyesi yerine gelmemiş ya surası yok ya kübrası yok, bir cümledir bu. Büyük neticeyi tevlid edecek şey, sırasıyla bir kısmının saymaya çalıştığım şeylerin sırasıyla, harici vücut kazanmasına, imkan âleminde yer almasına bağlıdır. siz size ait şeyleri yaptıktan sonra, Rabbi Kerim kendisine ait, daire-i uluhiyetine has keyfiyetle, keyfiyetten münezzeh keyfiyetle, tecellide bulunacak, zuhurda bulunacak, karanlık günlerinizi aydın kılacaktır inşaallah Teala. Sahabi bir zaferin üzerine kondu. Sahabi insanlığın makus kaderini değiştirdi. Eylü giden beşer onunla istikamet kazandı. Ama hangi yollardan geçti? geçtiği yoldan geçmeden olacak bir şey yoktur. Mekke'de karısını, kızını, hanımını, çoluğunu, çocuğunu, malını, menalını bıraktı. Yurdunu, yuvasını terk etti. Ben size diyeyim ki, hak ve hakikati insanlara anlatma maksadıyla bir aylığına muvakkaten ticari müessesinizin kapısına bir kilit vurunuz. Gidiniz falan yerde kendinizi hizmete makfediniz, Hak ve hakikati neşrediniz. İçinizden bu işi yapma gelse bile yabancı bir memlekette bir ay, iki ay, üç ay gibi kalma meselesi dağı ıslah ile hemen dönmenize vesile olacaktır. İçiniz yana yana sıcak yuvanıza koşmak için kanıt çırpacaksınız. Mekke'yi çok seviyorlardı. Allah'ın Allah'ın beyti oradaydı mütedahil daireler gibi en kutsi noktadan merkezdeki dışa doğru kutsileşen dairelerle çerçevelenmiş ve bir çember içinde bulunan Kâbe'yi terk ediyorlardır. Beytullah bulunduğu yer itibariyle Beyt-i Mamur'a kadar nurlu bir amut bir direk gibi yükselmekte ve Allah'ın en mukaddes varlıkları melekler etrafında pervaz edip tevaplarını ikmal etmektedirler. Yerde Beytullah noktası yerin en kutsi yeridir. Ve sonra bu kutsilik halkalar halinde inkişaf eder. Bu halakalar içinde mahlukat-ı ilahiye dokunma yoktur. Otu kesilmez, ağaç biçilmez, hayvanatına o ok katılmaz harem bir yerdir, mukaddes bir yerdir. Senin evindeki mahrem odandan senin nazarında daha kutsidir. Çünkü orası senin evin, orası Allah'ın evidir Celle Celaluhu. Sen nasıl evine bakarsın? Allah'ın matmağı nazarı orası, Allah da öyle bakar Celle Celaluhu. Ona mücavereti ve kurbiyeti cihetiyle kutsiyet atfetmiştir. O kadar ki Resulü Sallallahu ve sellem Cezire içinde kendisine yakın, Medine'de bulunduğu zaman, Mekke'ye yakın Medine'yi orayı da harem ilan eder. Ve bu fuka, bazıları orayı da harem kabul ederler. Allah'ın hareminden Beytullah'tan ayrılıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin maskat esinden ayrılıyorlardı. Mukaddes köyden ve yerin göbeğinden ayrılıyorlardı. Metafında meleklerin fervaz ettiği mukaddes mukaden ayrılıyorlardı Medine'ye giderken. Bu kadarla değildi. İnsan olarak bağlı bulundukları her şeyi de terk ediyorlardı, öyle ayrılıyorlardı. Bu yol böyle bir yoldu. Bedir'e çıkan sahabi böyle çıkmıştı. Bir sene de orada çilesini çektikten sonra böyle çıkmıştı. Böyle bir Ramazan'dı, biz Ramazan'ın arefesinde bulunuyoruz, böyle bir Ramazan'dı. Böyle bir Ramazan'da sevdiği tabesini terk etmiş sahabi, Allah için, Resulullah için. Sevdiği yuvasını terk etmiş sahabi, sevdiği hanımını terk etmiş sahabi sevdiği çoluk ve çocuğunu terk etmiş sahabi, Mekke'nin temiz havasından uzaklaşmış Medine'ye intibak edemediğinden dolayı kumma içinde bir sene tir tir titremiş sahabi. Kursağında yiyecek bir şey olmadan, içecek bir bardak şeye içeceğe sahip bulunmadan, ne ile oruca niyetlenmiş onu da bilemiyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin önünde Bedir'e kadar gitmişlerdi. Sırtta hiçbir şey yoktu. Savaşacak ordunun sadece tek suvarisi vardı Mikdat bin Esved'di radıyallahu amin. Hepsinin elinde kullanacak kılıç da yoktu. Belki iki kişiye ancak bir kılıç düşüyordu. İnsanlığın kaderini değiştirecek bir kavga yapılacaktı. Ve bademe maküs kader, mebsut bir kader haline gelecekti. Sırtta elbise de yoktu. Bindikleri bir at da yoktu, kullanacakları kılıç da yoktu. Fakat bunların arasında mühim bir şey vardı. Allah yolunda bitme ve tükenme vardı ve Allah'a iman vardı. İşte bununla düşmanlarına karşı çıkıyorlardı. Bununla savaş meydanında düşmanlarına karşı meydan okuyorlardı. Allah sevgisi öyle işlerine oturmuş idi ki, o gün karşılarına çıkan anneleri, babaları, kardeşleri tereddüt etmeden biçip geçeceklerdi. Tabloya ruh verecek canlı bir misal. Bedir'de baba oğul, dayı yeğen, amca yeğen karşı karşıya gelirler. Ebu Übeyde Tübnil Cerrah, Cerrah'ı Bedir'de yere seri verir. Ömer dayısını yere seri verir. Hazreti Ebu Bekir bir aralık gözü oğlu Abdurrahman'a ilişir ve sonra kaybolur. O kendisi kaybolmuştur. Resul-i Ekrem neticesi meçhul böyle bir vuruşmaya meydan vermez. Ebu Bekir arkadan çeker dur der. Kim bilir belki de kayıb bin gözüyle. Abdurrahman'ın ileride İslam adına göğüsleyeceği meseleleri görmüştü de o gün Bedir'de şehit edilmesine veya ölmesine meydan vermemişti. Aradan yıllar geçer. Oğul Müslüman olur. Babasıyla diz dize oturduğu bir anda o günlere ait meseleler ortaya atılır ve konuşulur. Der ki baba ben seni Bedir'de gördüğüm zaman seni öldürmemek için yüzümü başka tarafa çevirdim kaçıverdim. Baba katil olmamak için kaçıverdim. Şerefim var olsun. Ebu Bekir'in kanına girmez, affet, girmek affedilmez bir günahtır. Allah seni seviyormuş ki... Senin elin en temiz kanla kirletmedi. Baba seni gördüğüm sivirşi verdim. Ebu Bekir kükreyi verir. Eğer ben seni görsem ve yakalasaydım orada özünü verirdim buyuruyor. Bu meselenin bir yönü. Öbür yönünü ben size anlatayım. Ebu Bekir inanmıştı mühim bir meseleye. Ebu Bekir Allah'a ve Resulullah'a inanmıştı. Bu inanmada oğluyla Allah ve Resulullah muvazeneye gelince o Resulullah tarafını tercih ettiğini söylüyor, edeceğini söylüyor. Resulullahla sen muvazene edilemezsin, oğlu da bir şeyi tartıyordu. Bedir'e çıkarken oğlu terazinin bir kefesine lat-ı koymuştu, bir kefesine de babası Ebu Kuhafe'nin oğlu ebubekiri Bekir'i koymuştu, o da putlarına bağlıydı putları için kavga veriyordu, savaş ediyordu. Ama onun putlarına bağlılığı o kadardı. Mesele babasıyla tartıya gelince baba tercih edilmiş putlar açıkta vermişti. Meselenin öbür yüzünde bu vardır. Allah'ı ve Resulullah'ı her şeye tercih eden, ve uğurda seve seve her mahaliçe katlanmaya rızadide olan cemaat, Aşamayacağı mesele, geçemeyeceği dere ve tepe yoktur. Allah o cemaati güldürdü, onların gülmeleriyle beşeri güldürdü, insanlığı ebedi bir zulmetten kurtardı, resul ü Ekrem'in getirdiği nura erdirdi. Bu yolun en camında, resul ü Ekrem'in açtığı şehrahtar, daha evvel Nebilerin tepip durduğu bu sırası müstesinde, Son sözü söylemek size düşüyor cemaat, son sözü söylemek kurabaya düşüyor cemaat. Şerirlerin şerrinden mağaralara çekilen fitreye düşüyor cemaat. Eshab-ı haline gelen, kapandıkları yerde dolan ve şarj olan sizlere düşüyor cemaat. Varınızı Allah yolunda sarf ediveriniz, karşılığında cenneti, ebedi rıdvanı ve cemalullahı alacaksınız insanlığı güldürecek, insanlığın mahkus kaderine yeni bir vecha vereceksiniz. Allahu Teala ve Teccad Hazretleri bütün yolların düğümlenip tıkandığı dönemde tek açık yol olarak Resul-i Ekrem'in yolunun karşımızda ışıklarla bize gamzedip durduğu dönemde hakikati uzmaya bizleri hidayet eyletin. Bizleri bu büyük hakikate hizmet şerefine terfi et kızın ela in ahten al kelamı ve ablağını dam kelamullah il melik il aziz il alam kamaa Allahu tabarak ve teala fi al ve iza Qur'an fesmi ulah ve ancitu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Elhamdülillahilllezi hadana lihaza ve ma kunna lina hdediyleulaa en hadana Allah sadaka Allahu'l-azim bârekallahu lena ve lecamii'il-mu'minin Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi hamdan kâmiline kemâ amar Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennemhammeden abduhu ve resuluhu nebiyyül kâzımanı Nabi'hi ve tekrîmanı Fakâmeti İbrahim. ve كما ال سيدنا الله عنهم وان سته الباقيه العشر المبشره لا يوم الحشر والقرار الله Allah'ın kulları yaratan, donatan, bezeyen, süsleyen, azametine uygun bir sanat eseri olarak şu meşhergaha gönderen, gönderip, لقد خلقنا الانسانة في ahseni takvimle tebcil eden Hazreti Allah'ın kulları. Anlatıldığı şekilde anlatılan vasıflara sizler masarsınız, Allah'ın kulları. اتقوا ve واتعوه sizi bu denli mükemmel yaratan Hazreti Allah'a onu görüyor gibi onun müşahadesi altında bulunuyor gibi müracaat edin tehalet edin, ona sığının emirlerine itaat edin emirlerine inkiyat edin kul olmaya çalışın Allah'a itaattan bir lahza dur olmayın İnna allaha ye'mru bil adli vel ihsani ve ita'idil kurban muhakkak Allah adaletle emrediyor Kur'an'da tarifini getirdiği size intikal ettirdiği dürüst yaşamakla istikametlem. Kur'an'ın emirlerini hayata hayat kılmakla emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla ihsanla sizi görerek yaratan Rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla. Siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize nigehban bulunuyor. Kalbinizin atışlarına vakıf bulunuyor. Beyninizin kuddelerine nigah bulunuyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle yüce ve yüksek olan İslamiyetin ufkunuzda şahballaşması istikametinde yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyorum. Ve yanha ani'l fahsayi vel münkeri <gülüyor> vel bagyi ya'izukum la'allakum tezekkarun ahlaksızın her çeşidinden gizlisinden açığından büyüğünden küçüğünden sokaklarda salma gezeninden ve evlerin içine sızanından her çeşidinden dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın, serkeşlik yapmanın her çeşidinden telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resulü dişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyorum. Böylece size nasihat ediyor, hayır hahlık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü yalan yanlış yol içinde yolların ayrımında doğru yolu bulasınız. Sırat-ı müstakime eresiniz. emr içinde cennete dahil olasınız. Akimin salah İnne salate tenha enil fahşai vel munker ve le ekber ve allahu ya'lamuma tesnaûz. Azim